Biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misal ve övdü, farklı üsluplarla tekrar tekrar ifade ettik. Fakat birçoğu bunları anlamadı. Zira bütün varlıklar içinde tartışmaya en düşkün olan insandır. O insanları, kendilerine peygamber geldiği halde, inanmaktan ve Rablerinden af dilemekten alıkoyan şey, sırf Allah'ın düsturu uyarınca,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 ''Varamazsam, senelerce yürümeye devam edeceğim.'' Onlar, iki denizin birleştiği yere vardıklarında, balıklarını unutmuş bulundular. Balık, sıyrılıp denizde bir yol tutmuştu bile. Buluşma yerini farkına varmaksızın geçip gidince, Musa, yardımcısına, getir artık kahvaltımızı.'' dedi. Gerçekten bu seyahatimizde epey yorgun düştük. ''Gördün mü?'' dedi.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 Öyle bir has kulumuzu buldular ki biz ona lütfedip nezdimizden rabbani bir ilim öğretmiştik. "Üstadım," dedi Musa, "sana öğretilen bu ilimden bana da bir şeyler öğretmen için sana tabi olabilir miyim?" "Doğrusu," dedi, "sen benimle beraberliğe sabredemezsin. Bütün yönleriyle kavrayamadığın meseleler karşısında nasıl kendini tutabilirsin ki?" "İnşallah," dedi Musa.